Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Evet. Oldukça yani çok sert bir kayayla onun kadar sert bir yer arasında sıkışmış bir yerde gibi hissediyoruz. Batılıların bir Frankler'in öyle bir deyimi var. Biraz öyle yani iki taraflı şiddet ve baskı altında hissediyor. insan kendini haberlerde çok parlak gelişmiyor doğrusu. Evet. Basında büyük bir ölçüde de dev bir propaganda mekanizması halinde çalışmaya da devam ediyor. Sen de bugünkü yazında demokratik otoriterizm başlığı altında buna da değinmişsin zaten. Biraz bunları konuşalım herhalde. Evet. Bu dediğin gibi böyle iki ağır pres yapan gençler güç var. Burada bir tarafta devlet kurumları ve buna artık basının çok büyük bölümünde devlet kurumu olarak adlandırmak gerekiyor. Resmi kurum olarak adlandırmak gerekiyor. Bu kurumlar hem askeri hem polisi hem ideolojik açıdan, üç açıdan inanılmaz bir Baskı, pres, baskı derken sadece fiziki baskı değil, onun için pres, hegemonya konumunda ağır bir baskı politikası uyguluyorlar. Bu karşıma böyle bir karikatür biçiminde çıktı bir imaj belirdi geçtiğim günlerde, özellikle bu basının... Ee, Başbakanın daveti üzerine e, katıldığı toplantıdaki sergilediği basın patronlarının temsilcilerinin büyük bir kısmının hepsi değildir büyük ihtimalle ama büyük bir kısmının sergilediği e, manzara e, bana e, Altüstün'in bu devletin ideolojik aygıtları kavramının e, birdenbire böyle canlanmış e, etli kanlı e, örnekleri gibi gözüktü e, ordu yargı asker e, polis. Ee, ve e, basın gerçekten bir herhangi bir devletin ideolojik aygıtları değil aynı zamanda bir e, e, güvenlik devletinin e, ideolojik aygıtları bir baskı devletinin ideolojik aygıtları e, gibi e, fiziki olarak örnek göstersek herhalde bundan daha e, belirgin örnek bulamayız. Çünkü e, totaliter devletlerde bunları söylemeye ihtiyaç durmuyor. Çünkü zaten totaliter yapılarda bütün kurumlar e, birbiriyle aynı e, biçimde ve tek merkezden e, yönetildikleri için orada artık ideolojik, e, devletin ideolojik aygıtları tabirinin bir geçerliği yok. Bir anlamı yok daha doğrusu, hepsi öyle. Fakat bu, bu örnek e, Türkiye'deki o e, yapılanmanın nasıl e, güçlü bir otoriter birşeyi, şeye, e, niteliğe e, büründüğünü, daha önceden de olduğunu ve bunun e, devam ettiğini daha doğrusu, yeniden bir otoriterlik değil de var olan otoriter yapının e, farklı biçimlerde devam ettiğini çok açık biçimde gösteriyor. Ama buna karşılık tabii şunu da görmemiz lazım. Küçük bir e, PKK tarafında da bundan e, bir rahatsızlık duyan e, bir e, tavır, bir değerlendirme olduğunu söyleyemeyiz. Ee, orada da benzer bir tavır var Orada da benzer bir e, Bir e, baskı Bir e, benimle beraber olmayan Benim düşmanımdır Benim yanımda olmayan Benim e, silahımın gölgesinde durmayan Benim düşmanımdır tavrı e, Çok e, açık biçimde gözüküyor Tabi daha zayıf bir e, örgütlenme olduğu için ee, bu kadar yaygın bir kurumlaşmaya sahip olmadığı için ki o kadar da küçük değil e, kurumlaşma kapasitesi ve etki kapasitesi ee, daha az gözüküyor. Ama çok küçük bir örnek vereyim. Bu e, basın, bizim basının haftanın kampına girdik işte ilk baştan bir gaza geldiler 20 taburla girdik dediler. Genelkurmay düzeltti. Yok 20 taburla girmedik. Hiç, e, evet. Sınır içi operasyon yapıyoruz dedi falan. Arkasından bizim basın yetmedi tabi ona işte öldürdük mahvettik yok ettik Ekrem Dumanlı'nın çok ağır bir makalesini okudum dün yanılmıyorsam çok ağır yani burada artık utanç verici diyeyim tekrarlamaktan utanacağım cümlelerle konuşuyor o yalnız değil dünya kadar bunu söyleyecek söyleyen Televizyonlarda deprem vesilesiyle artık bir Kürt nefreti ifade eden insanlar da var. Buna karşılık PKK çevresinin yayınlarında da benzer bir söylem var. Çok açık biçimde benzer derken kelimeleri benzemeyebilir ama içeriği, tavrı, değerlendirmesi çok birbirine benziyor. Küçük bir haber karşılaştırması yapacağım. Bu küçük olduğu için daha anlamlı bu tür şeyler. Büyüklerde, büyük olaylarda, büyük haberlerde karşılaştırmalar daha olayın önemine, olayın önemi, o karşılaştımın içeriğini küçüldüğü şey yapar, hafifletir. Demir Selahattin Demirtaş'ın Van'da yaptığı tespitler görüşmeler sırasında söyledikleri basına yansıdı ve Türkiye'de basın gördüğüm kadarıyla en azından en azından kirli olmayan kirli olmamaya çalışan basın diyeyim Demirtaşı'nın yardımlar kardeşlik kokuyor evet. cümlesini ön plana çıkardı işte Türk Türkiye'nin bir yanından gelen yardımlarla kardeşlik kokusu kardeş selamı var herkese teşekkürler dediğini yazdı Diğer taraftan Fırat Haber Ajansı'nda ise Selahattin Demirtaş'ın açıklama yaptığı yazıyor. İşte Van Belediyesi Araba Garajı'nda açıklama yaptığını yazıyor. Ve orada sadece şunu diyor haber. Gidip köylerde vatandaşların ciddi yaşam maddelerini sıkıntısı çektiğini ifade etmiş Demirtaş. Ne kadar insanlarımızın sahipsiz olduğunu gördük. Dünden beri de... Devletli hükümet yetkilileri daha Van'a ulaşmamıştır. Köylerde ailelere herhangi bir devlet yardımı yapılmadığını gözlerimizle gördük. Doğal afetlerin kesinlikle siyasetle karıştırılmaması gerekiyor. Ee, şu anda tüm Van'da yaç salkiller herkesin dayanışması gerekiyor. Bu kadar. Ta taban taban azıttı. Evet. İki şizofreninin ilk evet. halası yani. Evet. evet. Şimdi büyük ihtimalle e bu, bu sözlerin ikisini de Demirtaş söylemiştir. Evet. Fakat işte tam da ifade etmek istediğim bu, senin de söylediğin Sözlerin ikisi, yani demiştir, işte köylere yardım ulaşmamıştır, evet. daha 24 saattir Van'a gelmedi falan bunlar evet. demiştir. Ama diğer taraftan da yardımlarla ilgili bunlar kardeşlik kokuyor demiştir. İşte aradaki tam fark bu. Yani bir taraftan yardımların yetersiz olduğunu veya ulaşmadığından şikayet eden Demirtaş bir tarafta yok. Diğer tarafta da yardımlar kardeşlik kokuyor diyen Demirtaş yok. Evet ve bir de tabii bugün birazcık üzerinde durduk ilk bir saatlik program süresi içinde yani bir birlik ve bütünlük beraberlik havası tam bir propaganda mekanizması halinde kardeşlik lafını işte Türkiye istediği zaman böyle terörle başkadır ama böyle bir doğal afet karşısında da. Evet. Evet. Birleşir, evet. el birliği eder, evet. yüce herkese, dosta düşmana gösterir. Havası var. Bu da e, yani kardeşlik kelimesini ilk belki de şey ifade Demirtaş kullanmış olmasına rağmen mesela bütün bu gazeteler başta Yeni Şafak olmak üzere hiç anmıyorlar tabii Demirtaş'ın bu sözünü. Hayır, yok. Kardeşlik budur. Bizim yaptığımız diyor Türkiye'nin yaptığını filan. Evet. evet. <gülüyor> ee, böyle bir... E, yani hakikaten e, burada bir, e, bunu söylemek çok ağır e, çünkü sonuçları e, hepimiz için, e, Türkiye toplumunun tüm e, üyeleri için çok ağır olacaktır. Ama sanki e, bir e, nihai hesaplaşma arzusu, bir e, e, bir son savaş, bir kıyamet Biliyorsunuz nihai hesaplaşma son savaş e, dini e, tek dinlerde kıyamettir. Kıyametten sonra yeni toplumdu var. Kıyametten sonra işte e, iyilik du var gibi bir inanç e, hakimdir vardır. Böyle bir e, sanki e, kıyamet beklentisi tam bu, bu işi artık e, ya hero ya mero e, dalalım çözelim e, gibi bir beklenti. Ee, var gibi gözüküyor. Yükseliyor diyelim en azından. Var da her bazı kesimlerde bu daha güçlü biçimde yükseliyor. Ee, Cum Genelkurmay Başkanı'nın biraz evvel e, siz aktardınız. Genelkurmay Başkanı'nın soru cevap şeklinde yapılmış şeyi anlayamadım. Bu yazılı olarak verilen sorulara veya kendisinin kendine sorduğu sorulara verdiği yanıtlar mı? Onu çok anlayamadım. Ben de ama sanıyorum yani başında şey demesine rağmen NTV'nin NTV. Hürriyet'te okudun. NTV'ye vermiş ve diyor NTV ki mi vermiş? Evet NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç'ın yönelttiği 21 soruya yanıt verdi diyor. Hmm, tamam ben kaçırmışım onu. Fakat e, gene de e, spekülasyon yapma pahasına diyeceğim ki biraz e, sanki daha önceden de bu sorular ve cevaplar konuşulmuş gibi yazılıysa zaten öyle olur. Evet. Yani yazılı yapıldıysa öyle olur. Bunun bir mahsuru yok çünkü evet. e, çünkü sorular e, şey sorular değil e, yani sor, sorunu e, herkesin ilgilendiği sorunları yöneltme, aldınlatma yönelik sorular. Dolayısıyla evet. Bence sakınca mahsur yok. Detaylı sorular ve yanıtları da işte genel kumar başkanının verebileceği çerçevede oldukça detaylı dikkat ederseniz. Detaylı ve samimi görünüyor. Evet en azından bilgilerimizle doğrulanan bilgiler olduğu için de en azından bize samimi gözüküyor diyelim. Evet. Bu, bu burada bir işte haftanın ile ilgili sınır ötesi ile ilgili biraz evvel sizin bahsettiğiniz bilgiler var falan. Bir de diğer taraftan bu PKK tarafından nasıl işin görüldüğünü ne bakmak lazım? Çünkü sonuçta iki çarpışan güç var büyük küçük birine terörist deme, denmesi Türk tarafının terörist denmesi öbürkünün Türk devletine faşist demesi falan bir tarafa bırakalım bunu bu ilginç bir şekilde HPG de yayınladı 6 maddelik HPG yayınladığı için bir de savaşan güç konumunda ama PKK HPG burada ideolojik olarak veya örgütsel olarak bir fark yok aralarında ee, ve e, orada verdiği bilgiler bir kısmıyla e, bu son basında yer alan son bilgilerle örtüşüyor yani e, haftanın kampına PKK'nın pardon e, Türk ordusunun sınır ötesi operasyona e, başlamadığını sınır ötesinde hareketlik olmadığını işte ancak dünden itibaren böyle bir hareketlik olduğunu e, teyit ediyorlar ve ve e, ilginç bir şey iddiada bulunuyor. Bu doğru olmama ihtimali çok yüksek. E, sal yaptığımız e, e, Kuzey Kürdistan olarak e, tabir ediyor biliyorsunuz e, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine. Evet. Ku Kuzey Kürdistan sınırları içinde diyor. E, e, biz yaptığımız e, askeri operasyonu saldırıyı e, güneyden gelerek yapmadık. Şimdi bu, bu bu ne demektir? Bizim bütün bu malzememiz saldırı yapacak 18 noktaya saldırdık diyor. Ve bütün bu malzememiz e, Türkiye'nin içindeydi demektir bu. E, bunu e, devlet e, güneye girmek için güneye saldırma güney topraklarına girmek için yani Irak'a girmek için e, kullandığı bir e, yalandır diyor. Bu bana çok doğru bir bilgi gibi gelmedi. Çünkü o kadar e, ciddi ağır silahı e, Türkiye toprakları içinde e, saklamak e, roket atarları falan saklamak, gerçi mağaralarda arada sırada bulunuyor ama bu bu miktarda pek kolay değil. E, bu birincisi yani kendisinin e, güneyden bir e, harekat yapmadığını e, iddia etmeye çalışıyor. Ondan sonra ilginç bir şey var. Şimdi tam e, geçen pazar günü e, ifade et, yazımda ifade etmeye çalıştığım bir şeyi somut olarak okuduğum için, e, gördüğüm için onu paylaşmak istiyorum. Bu e, şiddetin, e, mağdurun kendini e, e, savunmak için e, yaptığını iddia ettiği şiddet, çünkü çoğunlukla şiddet e, böyle bir e, nedenle başlar. ...ve e, meşru müdafaa şiddeti... ...savunma şiddetidir... ...ve e, birdenbire... E, ...kendini savunmak için... ...kullandığı şiddet... E, ...karşısında şiddet kullandığı güç de... ...kendini savunmak için şiddet kullanmaya başlar... ...ve işte ona... ...misliyle... E, ...misliyle yanıt vereceğiz... ...söylemi iki tarafta da kullanılmaya başlanır... İlginç bir şey... Bu çukurca e, son baskın e, PKK'nın son baskını sonrasında biliyorsunuz e, cumhurbaşkanı intikam alacağız misliyle misliyle dedi evet misliyle demişti değil mi evet evet e, HPK de aynı aynı kelimeleri kullanıyor o da saldırılara misliyle cevap vereceğiz diyor şimdi burada hakikaten e, misliyle cevap vermek diye bir e, şey var ki tam e, bu e, şiddetin kendini nasıl e, meşrulaştırdığı ve o misille cevap vermek çerçevesinde sürekli el yükselttiğinin somut göstergesi. Aynı kelimeleri neredeyse kullanıyor. E, halkımızı katletmeyi e, hak görenlere karşı işte halkımızın savunulması gibi tabirlerle e, bir e, meşru müdafaa şiddeti diyeceğimiz bir e, kendini savunma şiddeti, halkın savunmasını savunmasını e, sağlamak için kullanılan bir şiddet söylemine e, yöneliyor ve e, ve arkasından da işte e, işte Türk ordusu şu ana kadar sınırlardan içeri girmedi falan diye bir teknik bilgiler veriyor. Bunu şunun için anlatmak istiyorum. Tabii burada bir e, e, kendi yaptığını meşrulaştırmak için kullanılan e, ciddi e, e, olayları e, kısmen e, çarptıran kısmen e, bütünüyle kendi kendi kafasından anlatan bir tavır var bu tavır gördük ki Türkiye'deki medyada da var şimdi bu durumda nasıl bilgilenecek insanlar ee, Evet Durumun devammetin falan bir yani sadece Türkiye değil şimdi bu PKK'nın da etkili olduğu bir çevre var Türkiye'de Roş TVsiyle ee, Bunu ulaşabiliyor, internet üzerinden ulaşabiliyor. Orası da bir başka e, ideolojik bombardımanda, burası da başka bir ideolojik bombardımanda. E, buradan çok hayırlı bir şey çıkmaz. Evet, bu bence e, yani gerçek anlamda kör sar ve dilsiz hale gelmiş oluyor bu, o zaman. Yani demokrasinin kör sar dilsiz ama e, adaylarda çok canlı. Evet yani hayır e, kamuoyundan bahsediyorum körleştirilmiş ve yani demokrasi için en hayati oksijen unsuru olan içinde yaşadığı ülkenin ve dünyanın şartlarını öğrenme e, imkanı e, kalkıyor böyle bir medya e, olunca. Çok dehşet vereceğim. Ee, en kötü durumlardan biri bana sorarsan Birbirini de besleyen aynı zamanda. Şimdi e, bu, bu gerçekten burada şiddet konusunda e, şiddetin meşruiyetinin e, sorgulanması konusunda e, yapmamız gereken çok ciddi e, e, sorumluluğumuz var diye düşünüyorum. Çünkü burada... E, Kalkıp işte PKK'nın şiddeti kendini savunmak için şiddettir işte mağdurdur ezilendir işte gibi, gibi bahaneleri de bir tarafa bırakmamız lazım. PKK örgütü veyahut Kürt siyasal hareketinde şiddet üzerinden siyaset yapanlarla Türkiye'de şiddet üzerinden siyaset yapanlar arasında nitel fark var. E, ...nicel fark var, nitel fark yok. yok evet. e, bunu açıkça koyabilmemiz gerekiyor. Bunu açıkça koymadığımız sürece bu sadece işte devlete yaranmak falan diye e, endişeleri bir tarafa bırakıp... ...bunun devlete yaranmakla alakası yok. Ne de PKK'ya başka kişilerini yaranmaya e, ihtiyacı olmalıdır diye düşünüyorum. Burada gerçekten bir insani sorumluluk var. E, aptal, saf dil bir her taraftan şiddet sesin, ortalıkta gül çiçek açısın e, tavrı değil e, savunmamız gereken. Var olan şiddetin meşruiyetiniz e, gerçekten sorgulamamız lazım. Kimin için bu şiddet kullanılıyor? Bu, bu şiddeti kullanırken kullanılan dil, e, yöntemler, bütün bunların sorgulanması gerekiyor. Sorgulanmasından da öteye gidilmesi gerekiyor. Gayrı meşru olduklarının gösterilmesi gerekiyor. Türkiye toplumunda bunlar gayrimeşru ilan edilmedikçe toplumun büyük bir bölümü en azından etkili bir bölümü bunların karşısında durmadıkça e, bence ee, gerçeklik adına yani PKK'nın siyasal alana gelmesi kapısını açarak elbette bunu da belirteyim. Yani şiddeti eleştirirken PKK'nın kullandığı şiddet yöntemlerini eleştirirken. PKK'nın bir gerçeklik olduğunu, bir e, e, şiddet dışında bir şey içermediğini e, de iddia etmiyorum. Tam tersine. PKK bir siyasal gerçekliktir. Siyasal gerçeklik ise PKK'nın şiddet alanından e, çekilmesi, bunun gayrimeşru olduğunun, gayri yasa dışı olmanın ötesinde gayrimeşru olduğunun vurgulanması ama onun siyasal alana çekilmesi. Türk siyasal hareketi alanı içine gelmesinin, e, yolların açılması gerekiyor. Yoksa öbür türlü tabii ki söylediğimiz sadece saf dil bir... E, kendi köşemizde dünyayı kurtaran insan konumunda kendi kendimize konuşuruz. Bunun bir gerçeğe tekabül olmasın. Evet. Yani sivil toplum kuruluşlarından da çok sayıda bir araya gelerek yapılan çağrı da oldu. Fakat yeterli olmaktan Yok, çok uzak. Kolay değil tabii evet, zor yani... oluyor Ama bunun bir harekete bir protesto hareketine ve senin de dediğin gibi şiddetin bütün biçimlerinin kullanılmasına ve dinine de karşı kitlelerin protesto halinde Kürt ve Türk hatta birlikte orta... e, Türk ve Kürt birlikte olur sanmıyorum. E, yoksa yoksa zaten olur. Karşı ayrı ayrı şiddetini kınadıklarında herkesin kendi şiddeti öbürkünün şiddetini kınamış olur. Sonuçta i̇şte oraya gelir. Maalesef ee, şu aşamada çok ümit var olmak kolay değil çünkü ateşin sıcaklığı içinde e, bu e, bu sesler duyulmaz. E, ateşin sıcaklığı e, biraz soğuduğunda ne yaptık, ne olduk sorusunu insanlar e, daha rahat sormaya başlarlar belki. Ama o zaman da biz e, unutuyoruz bunun gereğini ve yeniden. E, Aynı şeyleri konuşmaya yeniden şiddet ortaya çıktığında konuşuyoruz. Deprem gibi bu iş. Evet, aynen öyle. Onu da birazcık konuşma fırsatı bulduk. Yani işin yine müteahhit şeyleri aynen. başlayacak ve bu da... Başladı. Başladı. kalın kapağını gördünüz <gülüyor> evet, değil mi? Bak, beş öldürdü. Sayfası. Aynı deprem gibi şiddete olan ilişkimiz. Evet, çok yani hakikaten... Bir ciddi ses çıkartmak gerekiyor ama nasıl yapılacağını birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Başka bir yolda yok. Öyle. öyle. <gülüyor> Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Evet Ahmet insanın ardından bir teknik sıkıntı yaşadık. Evet şimdi devam edelim. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gaste. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.